Şuara Suresi 227 Ayettir. Mekki olup son dört ayeti Medine'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîm Tâ Şunlar, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye, üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.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 Nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? İnne <gülüyor> ve Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ve inne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 Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işiteriz. Gidin o rasul rabbil alamin bani israil." Gidin Firavun'a. Biz, Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik.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 alaycı bir şekilde çevresindekilere bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? <gülüyor> Musa, o sizin de sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. <gülüyor> Firavun, dikkat edin. Size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. <gülüyor> Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. قَالَ لَا اِنِ اتَّخَدْتَ Musa'ya cevaben, Eğer benden başka Tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi. قَالَ <gülüyor> Ya dedi, sana doğruluğumu ispatlayan,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 bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz. Yuridu <gülüyor> min Büyü gücüyle ile sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. ve ve fil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 Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız. Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavunun izletine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız dediler. Derken. Musa da değneğini yere attı. Biz de ne görsünler? O büyücülerin göz boyuyarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. <gülüyor> Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rabbül <gülüyor> alemine, Zam alemine Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik dediler. Qala amantum lahu qabla an adana bikum innehu lakbirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawta'mun la aqta'u an arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüğü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. <gülüyor> hiç önemi yok dediler biz zaten Rabbimize döneceğiz İnna edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder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 Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. İnne zâlike ve mâ kâne Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ve inne rabbeke ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. وَاتْلُ <gülüyor> Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat. اِذْ Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, Söyler misiniz?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 قَالَ <gülüyor> İbrahim dedi ki peki gerek sizin taktığınız gerek gelip geçmiş babalarınızın taktığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır. <gülüyor> O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren. Ve Hastalandığımda O'dur bana şifa veren. O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. en Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum Ulu Rabbim de yine O'dur. Rabbi hebni ve bis salihin. Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. fil ahirin. Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni yarambi. وَغْفِرْ Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüşvâ eyleme beni ya Rabbi. O gün ki,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 مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara, nerede o Allah'tan başka taktıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı? denilir. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَارُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ظَلَالٍ مُّب۪ينَ اِذْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْا اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler Vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz.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 Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. وَإِنَّ Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. اِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحٌ تَتَّقُونَ Nuh halkı da gönderilen Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Hala inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُونَ Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir rehçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. أَجْرٍ Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.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 İman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. قَالُوا <gülüyor> Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ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 111 وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون 112 واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 113 أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون 114 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ifsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. <gülüyor>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 كَذَّبَتْ <gülüyor> Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semud halkı da Resulleri yalancı saydı. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Kedzebet kavmu Lut'inil mursaline iz kâle lahum ahuhum Lut'un alâ fettekûn. İnni lakum rasulun amin. Fettekullaha ve ati'ûn. Ve mâ es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn.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 bu işi yapıyorsunuz. Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. قَالُوا <gülüyor> Bizi dinle Lut dediler. Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin.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 Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Kedbebe ashabul eyketil mursalin. İz kâle lahum şu'aybun alâ tettekûn. İnniylekum rasûlun emînum. Fettekullâhe ve atîûn.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 فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür, üstümüze azap indir. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّهِ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 Aziz ve Rahim'dir. Mutlak Galiptir. Geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır. Nezele bihir ruhul eminu ala kalbike litekune minel munzirin. Bilisanin arabin mubin. Ve innehu lefizuburil evvelin. Onu ruhul emin, uyaran nebilerden olman için, senin kalbine açık ve vazif bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a, elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmiştir. <gülüyor> İsrail oğullarından, bilginlerin onu bilmeleri,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 ''Lâ <gülüyor> yu'minûne İşte aynen bunun gibi, biz o yalanlamayı suçlu kafirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki, o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler. ve hum yeş'urûn, hel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 Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Ne auna anhum ma kanu yumettun ve ma ehleknâ min taryatin illâ lehâ munzir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 وَتَوَفْكَلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ أَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومِ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪يمِ اِنَّهُ هُوَ عَلَى تَنَزَّلُ Sen o aziz-u rahime, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan.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 ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً واتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا.